1488 numaralı konu insanın Allah'ı temiz olarak zikretmesi ve iyiliklerin karşılığının katlanarak verilmesi evet İbni Ömer şöyle buyurmuştur Gücün yettiği sürece Allah Teala'yı temiz olduğun halde zikret Ebu Hüreyre şunları söylemiştir Duyduğuma göre bazı insanlar Allah Teala kuluna işlediği bir iyilik karşılığında 1 milyon hasene verir diyorlarmış halbuki ben Hazreti Peygamber'in Allah Teala buna 2 milyon hasene verir buyurduğunu işittim şüphesiz ki Allah Allah zerre ağırlığı kadar dahi zulmetmez, eğer, zerre ağırlığı kadar bir iyilik olursa, Allah onu, ne sevabını, kat kat artırır ve ayrıca kendi katından büyük bir ecir verir, Nisa, 4.40, dikkat edilirse Allah Teala bu ayeti kerimede, büyük bir ecir, demektedir, Allah'ın büyük dediği bir şeyi kim bir iki milyonla ya da başka bir sayıyla takdir edebilir, Ebu Osman en nehdi şöyle anlatıyor, Ebu Hüreyre'ye giderek, duyduğuma göre sen, bir iyiliğe karşılık bir milyon hasene ve verilir diyormuşsun dedim, bunun üzerine o şöyle dedi, sen buna şaşıyor musun, Allah'a yemin ederim ki ben Hazreti Peygamber'in bir iyilik için iki milyon hasene yazılır buyurduğunu duydum.